Merhabalar ben Ayşe Çavdar, ee, Yasaların Ruhu programındasınız. Açık Radyo'da geçen hafta kaldığımız yerden Erhan Demir Dizan devam edeceğiz. Erhan e, seni istersen hatırlatalım dinleyicilerimize. Şehir plancısıyım. Hı hı. Ee, neler demiştik geçen haftadan şöyle bir şehir plancı, şehir plancı odası. odasının eski başkanlarından İstanbul Şube ve Genel hı hı. Başkanlığı yapmıştım. Hı hı. Ee, ve yıllardır aslında bu konularla çok aşırı neşir vaziyetteyim evet. yaptığım işler icabı. Hı hı. E, nedenle... Ben seni tanıdığım en soğukkanlı şehir plancısı olarak e, <gülüyor> tanıtıyorum <gülüyor> insanlara. Şimdi geçen avda e, acayip bir konuyu e, konuşmaya başlamıştık. Bu torba yasayla hı hı. E, geçirilen e, bir gece operasyonuyla e, şehir plancısı, daha doğrusu Tmoba daya düzenleme ilk e, iki cümle var demiştin o zaman. Neydi o iki cümle? İlkini konuştuk, ikincisini de böyle hafif havada kalmıştık, devam İkincisi, edecektik. İkincisi Meslek insanlarının odaları tarafından hı hı. Iı, tescil edilmesi hı hı. ve bir takım yaptırımlar uygulanmasının zayıflatılması ile ilgili bir düzenlemeydi. Yani Siz... dolayısıyla hı hı. Iı, odanın koyduğu hı hı. meslek ahlakıyla ilgili koyduğu kurallara meslek insanları uymazsa yerine getirmezse o kuralları meslek hı hı. odası ona yaptırım uygulayamıyor. Eyvah eyvah. Yani o kişinin bürosunu her yıl kaydetmek zorunda. Ee, ve her sene e, odasının e, kurallarına uymadığı halde hı hı. E, o kişi o şirketini veya bir faal olarak tutabiliyor. Bu aslında mesleğin ortadan kaldırılması. Sen şimdi bunu şey açısından hani tımop ve yasa açısından alıyorsun. Ben e, idare ahlakı açısından hani düşünüyorum. Çünkü hani bu, bu programın e, hedefi şey e, adı yasaların ruhu ve biz bu yasanın hani Hepimiz için, alan için, dünya için, gelecek için ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyoruz burada. Ee, sen böyle söylediğinde bana çok korkunç bir şey e, geliyor yapılan. Çünkü e, mesela Lonca teşkilatlarını hatırlıyorum. Hani ee, şeyin imparatorluğun e, ne yere ne merkezi idareyle denetlemediği ama hani insanların alanda e, mesleklerini yaparken işte o e, şey mekanizmaları ne derler liyakat mekanizmaları içerisinde birbirlerini denetledikleri ve bu sayede toplumun kendi başına ayakta kalabildiği, toplumun hani belli bir otonomi çerçevesinde ayak kendisini sürdürebildiği bir ee, zemin yaratıyordu bunlar. Şimdi senin bu söylediğin şey binlerce yıllık bir uygulamayı aslında ortadan kaldırıyor ve meslek erbabını idareye mahkum ediyor. Aslında tabii lonca benzetmesini yapmak biraz abartı olur. Öyle mi diyorsun? Çünkü kapitalizm hı. öncesi farklı bir yapabiliyorsun. Mantık açısından yani, yani mesleği kim denetleyecek? Kendi iç kurallarını hı koyması hı. ve kendi Aynen. iç denetimini yapması hı hı. anlamında doğru diyorsun yani öyle bir ama sonuçta hani çok farklı dönemler kurumlar. Hı hı. Elbette, yani elbette, elbette. Yani Şimdi tabii şöyle bakmak Benim lazım. Benim söylediğim sadece hı. o mesleğin meşruiyetini e, nereden alacağı? Şimdi şöyle söyleyeyim hı hı. yani yaptırım gücü yani iç denetim yapabilmek hı hı. ve uymayanlar hakkında bir yaptırım uygulayabilmek tabii ki bir yapının bir kurumsal hı hı. yapının en önemli hı hı. şeylerinden bir tanesi. Bu ortadan tabii şu anda bir, bir ölçüde kalkıyor görünüyor. Hı hı. Yani en azından bu sebeplerle hı hı. çalışmasını engelleyemezsin diyor. Hı hı. Bu sebeplerle yani. Hı hı. İşte projesini odadan vizeletmediği için hı hı. bir meslek insanı hakkında onu çalışamaz hale getiremezsin diyor. Aslında belirli sınırlar içerisinde tutulmaya çalışılmış hı hı, bir, bir şey etmesi. ve burada hı hı. gerçekçi Düşündüğüm olmak kadar lazım. Değil yani. Burada gerçekçi hı. olmak lazım. Yani çok kötü bir yasal mi ama hı. burada şöyle de düşünmek lazım. TMMOB 300 bin kusur kişilik bir örgüt. Hı hı. ...ve çok homojen bir örgüt değil... ...siyasi olarak filan çok karmaşık... Hı hı. ...ve bütün diploma sahipleri orada üye... Hı hı. ...yani dolayısıyla aslında toplumun birçok katmanını... ...siyasi, sosyal, etnik, hı hı. kültürel katmanını falan... ...barındıran bir yapı yani baktığında... Hı hı. ...ve dolayısıyla... E, ...yasanın hazırlanma... E, ...şeyine de baktığımızda... ...diline, hı hı. gerekçelerine, mecliseki tartışmalara falan... ...şöyle biraz ayrıntılı bakınca... ...aslında Teombe içerisinde çok... E, Azımsanmayacak bir kesimi de memnun edecek bir yasa Hı -hı. Çünkü örneğin diyor ki e, şey e, AKP Grup Başkan Vekili Eli Hı -hı. diyor ki e, Bundan sadece odaların yöneticileri rahatsız olacak diyor 25 tane odanın yöneticileri rahatsız olacak diyor Hı -hı. Halbuki 300 bin tane meslek insanı var Bunların büyük bölümü e, kendilerine edecek. çok özgürleşmiş Hı -hı. E, Odaların prangasından kurtulmuş oy, oy, oy, oy. <gülüyor> e, Hissedecekler diyor Şimdi böyle düşünen bir kesim var yani ve odaların kendilerinin üzerinde hı hı. E, çok aşırı bir e, denetiminin ötesine geçen bir aşırı denetim uyguladığını düşünen hisseden insanlar da var. Ve geçmişten beri yalnız bu konularda çok hukuk içtihatları da oluşmuş durumda. Yani hı hı. E, ben o yüzden hani bu yasanın böyle birden sıfır kilometre oluşturup hı hı. yepyeni bir içtihat oluşturacağını çok açıkçası beklemiyorum. Yani buna hı hı. benzer tartışmalar çok yapıldı. Yani geçmişte e, meslek insanları odaları mahkemelere verdi. Çeşitli danıştay kararları oluştu bunlarla ilgili hı hı. E, ve bunların büyük bir çoğunluğu hı hı. yani anayasa ve yasada değişmediğine göre Teombe yasası değişmediğine göre mahkeme kararlarının büyük bir çoğunluğu oralardan aldığı referanslarla bugüne kadar içtihatlar oluşturdu ve aslında esasen odaların kendi üyelerine denetleyebilmeleri, meslek ahlakı ve disiplini açısından hı hı. E, kural koymaları ve iç denetim yapmaları yönündedir. Yani hı hı. ben hani bu maddelerin e, bir sınırlı bir şey getirdiğini düşünüyorum açıkçası ve Zaman içerisinde yine yargı kararlarıyla ben biraz törpüleneceğini de Hı -hı. ümit ediyorum yani öyle söyleyeyim Hı -hı. yani göreceğiz <gülüyor> çok çok karamsar olmak istemiyorum yani Hı -hı. O yüzden, hani... yok şimdi sen söyleyince içim rahatladı ee, dolayısıyla sizin çünkü projeler üzerindeki denetimi odaların daha doğrusu projeler üzerindeki denetimi bertaraf edilmiş olmuyor sadece anladığım kadarıyla odalar kendi üyelerini Aha. yine denetleyebilirler Aha. kendi üyelerinin mesleki faaliyetlerini ama yönelik... belediyelerle ilişkilerinde belediyeler belediyelerle yönelik bir, bir şey yapamazlar belediye ...onay merciği olduğu projelerde hı hı. bir vize harcı alarak vesaire... ...zaten o ilişkiler çok da doğru değildi yani. Hı hı. Odaların kendi öz güçlerine dayanan, kendi hı hı. genel kurullarında aldığı kararlarla... Kendi iç işleyişlerini, yönetmeliklerini çıkaran yapılar olarak varlıklarını sürdürmeleri gerekir bana göre. Hı hı, e, hı. Belediyelerle yaptıkları her türlü protokol sonuçta bir siyasi bir angajmana da sokuyor odaları. Ve gerek yok. Ve aslında bana göre hiç gerek yok. Yani 90'ların başlarında SHP'li belediyelerle yaptıkları protokoller hı hı. baştan sona yanlıştı. Yani bunları 20 sene sonra söylemiyoruz. O zaman da so söyledik hani. Hı hı. E, biz, mesela bizim Şehir Plancır Odası o dönem hı hı. o protokolleri yapmadı yani. Hı hı. Ben o dönem belki yönetimde değildim ama hani bir çizgi olarak söylüyorum. Hı hı. E, o yüzden hani ben e, siyasi yapının e, örneğin proje onayı istemiyor. Şimdi zaten yıllardır istemiyor. Yani İstanbul'daki birçok belediye, hı hı. E, örneğin mimarlar odasının proje vizesini istemiyor. Hı hı. O mimarlar odasının yapması gereken, yahut makina mühendisler odasının elektrik mühendisler odasının yapması gereken hı hı. kendi e, öz güçlerine dayanarak. Hı hı. Kendi iç işleyişlerine yönelik kurallar koyup hı hı. onlara yönelik iç denetimlerini yapmak. Hı hı. Yani genel kurul kararlarıyla hı hı. iç denetimlerini yapmak. Kendi mesleki denetimlerini oturtmak. Hı hı. Yani örneğin e, biz şehir plancı odasında hep şunu oturtmaya çalıştık. Bir belediye işte efendim odanın vizesini hı hı. istemiyor. Hı hı. Efendim, belediye ne haddine? Hı hı. Çünkü belediye çok başka bir yasayla yönetiliyor. Meslek odaları çok bambaşka bir yasayla yönetiliyor Belediye önüne gelen projeyi kendi mevzuatı açısından inceler Onaylar Ama onaylamaz önemli. o ayrı bir şey Ama, Ama ben o. kendi meslek üyemin yaptığı mesleki faaliyet üzerinde Meslek etiği ve ahlakı bakımından disiplini bakımından bir denetim yapıyorum Bu, bu benim alanım bir şey. Ve bunun normlarını oturtmamız lazım Yani bizim odalar olarak odalardaki meslektaşların e, Yıllardır aslında bir anlamda tam yapmadığımız iş bu <Gülüyor> Biz kendi meslek ahlakı ve disiplini bakımından e, normları oturtup... Ama Hı -hı. somut normlar oturtup Hı -hı. yani ve evrensel referansları olan somut normlar oturtup Hı -hı. onları uygulamamız lazım. Buna e, imar yasasının filan maddesinde bir gece yarısı e, konulmuş olan iki cümle çok engel olmaz. Hı -hı. Bunun formülleri bulunur. Ayrıca bu yeni bir müzakere kapısı açıldığı anlamına da gelebilir. Burada demek ki mücadele edecek ve yani, e, yeniden düşünülecek bir sürü bir şey var bir demektir. Sürü bir, şey var. Evet, e, bir sürü bir şey var. Bu da hareketlik getirir. Ben işte AKP'yi bu yüzden seviyorum. Elini attığı her yeri siyasallaştı Şimdi sizi <gülüyor> yeterince siyasal değil misiniz gibi daha da siyasallaştırdı. <gülüyor> Hakikaten müteşekkirim. Yani hani bu ülkede bu kadar zamandır daha taş siyasallaşmamıştı. Acayip oldu. Şimdi e, geriye kalanında programın bir de e, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'na konuşalım. Gezi konuşmadan bence de olmaz yani. Aynen. E, gezi'yi mutlaka konuşalım. Şimdi Gezi sürecinde iki tane mahkeme kararı belirlendi. Evet. Ama bu mahkeme kararının alanı konusu hala tartışmalı. Neyi etkiliyor, ee, ne kadar etkiliyor onu? Evet, Vali Mutlu geziyi açtığı gün hatırlıyorum şöyle bir şey söylemişti, bana çok e, enteresan gelmişti. E, demişti ki ikinci karardan bahsediyordu o. E, demişti ki bu mahkeme kararı e, bu şey Mimaller Odası'nın açtığı davayla ilgili olan mahkeme kararı Gezi'yi bağlamaz Taksim Meydanı ile ilgili. Hı hı. Ama benim hatırladığım kadarıyla Gezi'de bu işlemleri yapmalarını sağlayan e, şey ne derler onun adına uygulama zaten Taksim Meydanı planıyla ilgili değil. Şu karışıklığı bir... şu karışıklığı şöyle ha. düzeltelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, Beyoğlu'nun e, İmar planı hı hı. 2009 yılında onaylandı. Evet. Şimdi e, 2009 e, öncesi yani 90'lı yılların hı hı. başından itibaren yaklaşık 20 yıl falan Beyoğlu plansızdı. Yani herhangi hı hı. bir imar planı olmadan yönetildi. İmar izinleri, ruhsatlar falan hı hı. tek tek plansız olarak verildi. Ve 2009 yılında plan onaylandı. 2009 yılındaki Beyoğlu planında Taksim'le ilgili hiç bu konular yoktu. Sadece bizim de o zaman çok tartıştığımız sadece ve sadece o e, maksemin arkasındaki hı hı. E, şimdi otopark olan hı hı. E, küçük bir mescit olan hı hı. yerde o küçük mescidi büyütüp bir cami, bir cami alanı belirlemişti plan. Hı hı. Hı hı. E, o zaman biz onu tartıştık dedik ki, yani bu e, işte, yani mescitle cami aynı şey değil bir kelimesi daha iç bir iba yani daha içe dönük bir ibadet alanı iken cami daha kentsel bir ibadet alanı hı hı. ve şey dolayısıyla hani bu meydanın yeniden etlendirmesini gerektiren ve organizasyonunu etkileyen çok esasdan bir konu kaldı ki bir de işte beğensek de beğenmesek de taksim alanı ile ilgili işte cumhuriyet meydanı olarak hı hı. cumhuriyet alanı olarak bir tanımı var şeyin hı hı. bir koruma kurulunun yaptığı bir tanım yani cumhuriyetin Simgesel alanlarından bir tanesi olarak görmüş Hı -hı. ve AKM ile beraber AKM'nin ön yüzüyle beraber referanslandırarak Hı -hı. E, bir koruma kararı Hı -hı. almış. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla e, biz oradaki cami konusunu bu bağlamda tartıştık 2009'da. Hı -hı. Onunla ilgili işte e, meslek odalarının açtığı davalar oldu filan. Bu projeler yoktu. Bu projeler başbakanın 2011 seçimleri sırasında gündeme geldi biliyorsunuz. Şimdi zaten bugünkü... Çılgın projeler kapsamında. Çılgın projeler kapsamında geldi ve aslında hı hı. iki yıl önce onaylanmıştı Beyoğlu planı. Hı hı. E, hiç böyle bir konu yoktu. Ama o başbakan arada, okumuyor ama planları. ama şey. başbakandan da çıkmadı aslında bu. Yani bir hı. mimardan çıktı yine. Hı hı. Yani bu Topçu Kışlası meselesi. Burada e, iki tane proje var Taksim'de. Bir tanesi o, bir tanesi de trafiğin alt alınması. Trafiğin alt alınması konusunu ben biraz ayırıyorum açıkçası. Hı hı. Özellikle tarla başından Şişli'ye doğru giden hı hı. kısım. Hı hı o çok eski bir proje yani o de, Nurettin Sözen, Sözen döneminde Onunla de var. bir röportajımda kendisi demişti ki o proje aslında benim ben Doğru. de bununla gurur duyuyor olmasını <gülüyor> çok şaşırmıştım. Doğru ya o evet. projeyi yanlış hatırlamıyorsam Daloka ya çizilmişti. Evet. Yani ben öyle bir proje hatırlıyorum. Evet, yani, evet. Nurettin Sözen bunu keşfet olarak söyledi. Bu benim projem dedi yani. Şimdi <gülüyor> orada şöyle bir şey var. Yani ben onunla ilgili bazı tartışmalar yaptık yani arkadaşlarla da. Hı -hı. Açıkçası ben o projeyi tartışalım istiyorum. Yani e, çünkü o şöyle bir sürecin ürünüdür. Yani biliyorsun e, Menderes, geçen Hı -hı. hafta konuşmuştuk Menderes'in İstanbul'da yaptık, yaptıklarını. Hı -hı. Menderes e, yeni kapıdan Un kapanına gelen yolu açıyor. E, Dalan da onun devamı olan Barbaros şeye, Tarlabaşı Bulvarı'nı açıyor biliyorsun. Hı hı hı. Ve aslında İstanbul'un merkezi iş alanını bütünleyen bir aks oluşuyor. Hı hı. Taksim sonra işte Elmadağ, Mecidiyeköy falan diye giden aks. Hı hı. Şimdi bunun içerisinde e, Taksim meydanının olduğu yer bir düğüm. Hı hı. Ee, onun için Tarlabaşı Bulvarı faaliyete geçince 80'lerin sonlarında hı hı. E, e, Taksim meydanını bypass etmek istiyorlar yani fikrin çıkış noktası o hı hı. bu tartışılabilir hı hı. Hı hı. yani mesela denilebilir ki bugün artık Taksim'e metro ile ulaşılabiliyor ki zaten bu gerek yok yani evet. denilebilir çünkü arka tarafta zaten başka köprüler hem bile o bilemez. hem de şimdi metro güzergahı mesela bu tartışmaya başlandığında henüz Haliç bağlantısı daha henüz yoktu. yoktu sadece Taksim Levent metrosu çalışıyordu Hı -hı. Levent metrosunun biliyorsun güzergahı uzadı Hı -hı. e şimdi Ekim'de Marmaray hizmete girdikten sonra bütün metro sisteminin yolcu kapasitesi çok artıyor aslında zaten aslında insan trafiği zaten yer altında alındı mevzu araç trafiğini evet. araç trafiğini sakinleştirmek gerekiyordu orada Hı -hı. yapılması gereken oydu Hı -hı. Hı -hı. E, fakat e, orada bir otoyol projesine dönüştü. O da, onun tartışılması lazımdı. Yani onun parça parça yani e, hani sıra serviler tarafına itiraz edilebilirdi, ama öbür tarafa başka türlü yaklaşılabilirdi Biraz daha makul bir çözüm belki bulunabilirdi. Hı -hı. Fakat tabii şeyin e, gezi parkının içerisine topçu kışlasının yapılması konusu bambaşka bir çok yani. bambaşka bir konu ve hiç müzakere edilebilecek bir tarafı yok. Yani ve e, bir bir bir proje kültürü de, de yeri yok bunun. Yani herhangi bir hani çünkü bina zaten çok iyi bilinen bir bina değil Yani zaten işte biliyorsun Mimarı Toplam ömrü 40 sene kadar falan zaten ee, yani öyle Çok acayip ve, yaşamış bir bina değil Ve arşivlerde çok belge yok bina hakkında Yani şimdi bir tarihi yapıyı yapmak Çok özel bir durum yani <gülüyor> <gülüyor> Ve çok geçerli Gerekçelerinizin olması lazım şimdi O gerekçeleri konuşacağız şimdi... ama Ömer bize e, Sürpriz bir şarkı çalacak Ufacık bir ara vereceğiz Birkaç dakika sonra yine buradayız with me everything you do. Tekrar merhabalar ben Ayşe Çavdar Açık Radyo'da Yasaların Ruhu programındasınız. Konuğum Erhan Demir bize Gezi Parkı'na ilişkin kararları anlatıyor. Şimdi e, hemen gireyim istersen Hemen. Gireyim. Şimdi iki tane karar var. Bir tanesi e, şeyle ilgili e, yüksek kurulun hı hı. E, Topçu Kışlası projesini onayıyla ilgili kararını yürütmesini durduran bir mahkeme kararı var. Daha önce çıkmıştı. Hı hı. E, ve tam işte o olayların Yoğunlaştığı dönemde 31 hı hı. Mayıs 1 tam o günlerde çıkmıştı hatırlarsam ve başbakan e, hı hı. İstanbul'da yine yaptığı bir konuşmada mahkeme kararını eleştirmişti. Evet. muhalefeti koz evet. veriyor evet. falan evet. diye hatırlarsan evet. zaman namazı manidar falan. Evet, işte. evet. Şimdi o karar şeyle ilgili yani projenin onayıyla ilgili hı hı. E, bir tane de bu Beyoğlu planında işte hı hı. başbakan 2011'de bu projeleri ortaya attıktan sonra apar topar bir plan değişikliği onaylandı. Hı hı. Hı hı. E, bu da ikinci konu. Hı hı. Bu plan değişikliğinde hem yolların alt alınması konusu var hı hı. Hem de bir plan notuyla hı hı. E, Gezi Parkı'nın içerisine bir e, Topçu Kışla. Kışlası'nın yeniden inşa edilmesi ile ilgili bir hüküm var Plan hı hı. hükmü var hı hı. Şimdi bunun da öncesinde Topçu Kışlası'nın ama Başbakan'ın çılgın projesi paralelinde gelişmiş olan bir süreç Yani yine Beyoğlu'nun planının 2009'da onaylanmasından çok sonra hı hı hı. Bu fikir ortaya atıldıktan sonra Topçu Kışlası binası elde belge bilgi olmadığı halde hı hı. İstanbul İkinoğlu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edildi Yani ve Neye dayanarak? Yani burada işte Bilgi belge bir, yoksa bir şeye dayanması bir lazım Bir takım kartpostallar var hı. <gülüyor> Ciddi söylüyorum güzel. yani <gülüyor> ve mimar bunları toplamış falan yani. Çok güzel. <gülüyor> Onlara dayalı olarak ki zaten şu bu, anda da... Bu mimar kartpostaları toplayan mimar acaba <gülüyor> kışlayı yapmak isteyen mimarla yani, aynı kişi e, belki mi? Belki yani. Eyvah. <gülüyor> Mesleki denetim işte de bu yüzden gerekli. <gülüyor> <Şimdi, gülüyor> Tumob'un gerekliliğine bir... Şimdi tabii bu kartpostallar tabii ölçekli olmadığı için yani, yani. binanın o boyutları nedir? Benim bir önerim var. var biliyorsun değil mi? Topçu kışlasını yapabiliriz Ezi Parkı'na. Ama toplu kışlasının heykelini yapabiliriz mesela. mesela minik bir yani tane bir toplu kışla. Bir arkadaşın minyatürke yapılsın demişti. E, buraya da yapabiliriz. Yok o, o alandaki pışkı olduğu yer. <gülüyor> bir tane kışla heykeli şimdi, dikebiliriz. Şimdi, şimdi yalnız Hı? yani mahkemenin iptal etmediği e, bu tescil kararı hala duruyor Ayşe. Hı, yani eyvah. onu unutmamak lazım. Hı. Çünkü hani bu olayların sıcaklığında bu mahkeme kararlarına herkes çok anlamlar atfediyor. Hı hı. Ama hala nolu Koruma Kurulu'nun eski Topçu Kışlası'nın oraya yeniden inşa edilmesiyle ilgili... ...yani tescil edilmesiyle ve korunmasıyla ilgili... E, kararı duruyor. Dolayısıyla valinin bizi ki, alakadar etmez bu iptal kararı dediği hikayenin arkasında aslında iki numaralı kurulun verdiği bu tescil kararı. kararının hala dur, duruyor olması. Şimdi yapılması gereken ne o zaman? E, bu kurul diyelim, kararının e, yani şöyle yani bu kurul kararının hakimeye de sonuçlandırılması lazım. Hı. Yargı sürecinin bir şeye bağlanması lazım. İki konuda da e, yani önce e, nolu kurul projeyi reddetti Yüksek kurulun proje onayını mahkeme iptal etti hı hı. İkinci olarak da imar planında yapılan Değişiklik konusu İmar planında değişikliklerin iptali hı hı. E, Valinin zannettiği gibi hı hı. E, Çok e, basit bir iptal değil hı hı. Yani e, Çünkü e, Çok esaslı bazı Nedenlere dayanıyor Mesela, Mesela diyor ki e, Topçu kışlasını yapacaksın ama diyor, Ben hani biraz böyle hı hı. popüler bir dile çevireyim Yapacaksın hı hı. ama diyor Gezi parkının diyor aynı nitelikte hı hı. bir yeşil alanı gezi parkıyla aynı nitelikte aynı özellikte bir yeşil alanı bir eş değer hı hı. yeşil alanı, oraya vermen, yakın ben. bir çevrede yapman lazım diyor. Bizim gerçekten mevzuatımızda bu hükümler var. Ne güzelmiş. Yani kaldırabilirsin yani yoksa hiçbir yeşil alan dokunulmaz değil ben hani şey açısından şehircilik açısından baktığımda Hı. ama aynı nitelikte gezi parkıyla aynı nitelikte bir yeşil alanı hem de gezi parkının hizmet sağladığı bölge içerisinde çok yakınında yani Hı. yani gidip bilmem Ali Beyköy'de falan değil yani Anladım. Orada yapması lazım Şimdi ne, mahkemenin mi? iptal gerekçelerinden bir tanesi bu yani Hı -hı. Dolayısıyla bu gerekçeyi sağlaması mümkün Değişeyin Şimdi ee... sırada bizi ne bekliyor Gene çok az vaktimiz kaldı maalesef ee, Eğer gelecek haftada Benim konuğum olmak istemiyorsan <gülüyor> <gülüyor> ee, Ne yapmak lazım Şimdi Gezi Parkı'nın orada kalmasını sağlamak için Biliyorum ki sen de aktif bir şey, plancısın Ne yapmak lazım ee, İdareyi nasıl durdurmak lazım Bu konuda Bence şu anda idare zaten bu konuda durmuş durumda. Ben hı. orada çok kötümser değilim. Eyvallah. Yani ben aslına bakarsan başbakanın mahkeme kararına uyalım hı hı. açıklamasını da ben çok olumsuz bulmamıştım. Hı hı. Hani çünkü yani gelinen noktada mahkemede kararını verdi. Hı hı. Biliyorsun başbakan orada plebisit önerisini mahkeme olumsuz karar evet, verirse. Evet, etmezse hı hı. plebisit yaparız demişti. Yani şu anda oraya, oraya da gitmiyor aslında dolayısıyla. Aslında da vazgeçmek için e, bahane arıyordu sanki o dönemde. Aslında öyle. Hı. Yani aslında öyle. Yani ben hı. de öyle düşünüyorum. Yani <gülüyor> o yüzden hani şu anda artık gündemden büyük ölçü yüzde 99 diye düşünüyorum çıktı. Yani bu saatten sonra kimsenin gezi parkında bir yapı yapacağını ben ihtimal vermiyorum. Hı hı. O yüzden mahkeme kararları şu anda yeterli orada bir yapı yapılmasını engellemek için hı hı. E, ama dediğim gibi nihai olarak bu nolu kurulun Topçu ışlasının yeniden e, ihyası ve yeniden inşasını öngören tescil kararını e, ya kurulun iptal etmesi lazım ya da mahkemenin yani kurulda iptal edebilir biliyor musun yani bu çok böyle e, bu yanlış böyle karar bir, vermişim diye. yani ediyorum. bu bir ayet filan değil bu bir kutsal kitap şeyi filan değil yani hı hı. Hı. E, yani çok rahat hani tescilden düşürebilir yani diyebilir ki ben tamam tescil ettim. Olmayan, olmayan ama, bir şey de değil bir sürü yapı vardır böyle tescilden düşürülen. Tabii tescilden düşürülen çok yapılar var. başı bu sayede zaten <gülüyor> mümkün olabiliyor. Hayır ama burada gerekçeleri de var. Çünkü tescil ederken bir belgeye dayalı olarak tescil etmemiş. şimdi i̇şte bir takım kartpostallara resimlere falan bakmış. Tescil etmiş. Sonra proje gelmiş önüne. Olmamış. Projede bakmış ki aslında belge yok. Bina ile ilgili sağlam güvenilir. Hı hı. Yeniden projesi yapılabilecek hı hı. bir şey yok. Ve nitekim zaten projenin ilk hali çok vahim. Yani bu tabii tam kamuoyuna yansımadı ama hı hı. o bizim gördüğümüz avlu şeklindeki yapının altı hı hı. parkında tamamını kapsayacak şekilde 3 Otopark. kat otoparktı. Yani e, açıkçası bu tepkiler sokağa döküldükten sonra belediye projeyi revize edip otoparkları kaldırdı son anda. <gülüyor> Ama tabii ki e, o, artık iş o noktayı çoktan o, geçmişti o, yani. o nasıl kullanılacağı konusu da yani. O apayrı bir konu zaten. <gülüyor> Ama <gülüyor> oranın e, bu mahkeme kararları gereğince oranın park dışında herhangi bir şekilde artık kullanılması mümkün değil. Ağaçlar istemiyor kardeşim. Bundan, <gülüyor> sonra, bundan sonra ben e, mesela hani şu anda davaları kaybeden... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Hı hı. ...yani burada Danıştay'a temize gidebilir... Hı hı. ...temiz aşamasında farklı olur mu olmaz mı... ...bu hep tartışmalı bir konu... ...ben açıkçası bir spekülasyon tabii ama... ...ben belediyenin de temize gideceğini de düşünmüyorum... Eyvallah. ...yani ben çok iyimserim bu konuda... ...her zaman ben de öyle... Ee, ...bu hafta da bitti... ...ben gelecek hafta değil ama ileriki haftalarda... Bitti ...seni böyle. sık sık <gülüyor> burada göreceğimizi zannediyorum... Severek. ...şehri bu şekilde tartışmaya devam edeceksek... Yasaların Ruhu programı bu haftada bitiyor. Erhan Demir Dize'ne çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar dileriz. İyi haftalar. Yasaların Ruhu.